Fetih Suresi'nin son ayeti. Orada da Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onun yanındakilerin yani Eshab-ı Kiram'ın onunla beraber olanların durumunu bildiriyor. Din düşmanlarına karşı gayet çetin. Bunu elhamdülillah bütün tarihte gördük. Ta Malazgirt'ten başlayarak Çanakkale'de kadar daima onu bir Müslüman yüreğini düşmana karşı Yılmadığını, eğilmediğini, bükülmediğini, yamulmadığını gördük elhamdülillah ecdadımızla. <gülüyor> Kendini aralarında çok merhametli buyuruluyor. Merhamet nedir? Sende olanın, onda bulunmayanı senin telafi etmendir. Onun noksanlığını gidermendir. Merhamet bu. Yani varlığından ufak bir lokma atman değil. Onun eksikliğini telafi etmendir merhamet. O hasta o hasta ben sağlamım. Demek ki benim vazifem onun noksanlığını bertaraf etmektir. Onun ben de duasına muhtacım. Ben varlıklıyım, o varlıksız. Benim onun hacetini görmem lazım. Merhamet bu. Göreceğim ki onun ben duasını alacağım. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacağım. Evlat Allah'ın bir emaneti. O bana muhtaç evlat. Ben de ona muhtaç olacağım. Sadaka-i olacak bana onu benim iyi yetiştirmem lazım. Bellahısıl müminler birbirini yıkayan iki el gibidir buyuruluyor. Mümin mümine zimmetli. Eğer kalbi yapı yoksa hiçbir şey yok. <gülüyor> Mesela e, Nuh Aleyhisselam'ın dördüncü oğlu kafirde Cenab-ı Hak o seni ehlindirdir. Ya Nuh dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın Babası için İbrahim ile onu dua etmedi. Doğan boşa gider buyuruldu. Mühim olan bu kalbi kardeşlik. Cenab-ı Hak kardeşlik yapıyor. Tabi bu biyolojik kardeşlikle beraber kalbi beraberlik varsa çok güzel. Bak Kalbi beraberlik yoksa biyolojik beraberliğin bir kıymeti kalmıyor. Allah'ın rızası bu şekilde. Müminler de birbirine çok merhametli olacak buyuruluyor. Yani peygamberlerin yanındakilerin durumunu bildiriyor. Küffara karşı çok çetin, müminler arasında çok merhametli. Diğer vasfını bildiriyor. Cenab-ı Hakk'a kulluk durumunu bildiriyor. Sen onları rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Demek ki bir Müslümanın namaz, namaz Cenab-ı Hakk'la mülakatı, bir Müslümanın lazım gayrimü müfariki Yani kendisinin ayrılmaz bir parçası olacak. Cenab-ı Hak'la beraberliğinin bir timsali olacak namaz. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruluyor. Cenab-ı Hak seninle beraber olmak istiyor. iken senden trilyon trilyon trilyon kadar uzaktayken senin bin hablil verit şah daha yakın kendisinin olduğunu bildiriyor. Daima düşünüyor. Biz ne kadar yakınız? Ve secde et yaklaş buyuruluyor. O yaklaşmanın seviyesi kadar Cenab-ı Hak o namazını fahşadan münkerden közüyle korur buyuruluyor. Yer yok bunlar. Sırf geometrik bir namaz varsa, şekilde kalmış, On da Cenab ı bak febeylün lil musallim buyuruyor. Yazıklar olsun o namaz kılınır buyuruyor. Cenab-ı da mülakatın farkında değil. Acele acele araya sıkıştırıyor. Velhasıl sen onu rükû ederken, secde eden görürsün. Min eseri sucud, onların da yüzlerini, simalarını bir nur-i melahat vardır. Bir secde izi vardır. Hemen belli olur onlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an'dan misal veriyor. Hatta bu müminlerin kemal halinde yaşamaları küffarı da öfkesini arttırdığını bildiriyor. Cenab-ı Hak bizi bu kıvamda olması ki bize rahmetiyle tecelli etsin. Ondan sonra okunan ayet Hucurat Suresi'nden okundu. Cenab-ı Hak orada Allah ve Resulünün önüne geçmeyin buyuruyor. Yani nasıl Resulullah'tan gördükse aynı şekilde yapmayı. Bir kişi keraat vakti namaz kılıyor. Nafile namaz kılıyor keraat vakti. Ya güneş doğarken yata da batarken. Öbürü diyor ki yanlış iş yapıyorsun diyor. Bak diyor kerahat vakitinde namaz kılıyorsun diyor. O da diyor ki Allah'a secde etmek suç mudur? Ben Allah'a secde ediyorum diyor. Sahibi de yok diyor. Allah'a secde etmek suç değildir ama diyor. Resulullah'a itaat etmemek suçtur diyor. Velhasıl her şeyimizi Allah Resulü'yle haliyle bir mi? mesela sahuru 3 saat evvelden yapsak, iftar 3 dakika evvel olmaz yani nasıl bir iz takip eder karda o şekilde bizi Cenab-ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir itaat halinde olmamızı istiyor sevgisini de ona bağlıyor Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ın muhabbet vasfı, sevgi Elvedud. Sevginin kaynağı Cenab-ı Bütün mahlukatta yaygın sevgi Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinden tevzi edilmiştir. Eğer Elvedud sıfatının dünyada tecellisi olmasaydı kimse kimseyi sevemezdi. Bir anne yavrusuna bakamazdı. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın bu Elvedud esması bütün mahlukatta, nebatatta, hayvanatta yaygın halinde. Hatta şeyde dahi, cemadatta dahi, işte artı elektrik, eksi elektriği akıyor, ışık yanıyor. Muhabbet, iki uçlu bıçak gibi. Öyle bir kullanacak ki o, o muhabbet, Allah'a yaklaştıracak ve Cenab-ı Hakk'ın cemali tecelli edecek. Bunun için muhabbeti süfli muhabbetlerden koruyabilmek, nefsane muhabbetleri bertaraf etmek, ilahi muhabbete basamak teşkil edecek Muhabbetlere dikkat etmek. Cenab-ı Hak'ın muhabbeti elvedu sıfatının en çok zirve kamil tecellisi Efendimiz'de. Ona Habibim buyuruyor. Allah ve Melekler salat eder buyuruyor. Cenab-ı Hak Efendimi çok çok seviyor. Ahir zaman Peygamberi. Ee, Cenab-ı Hak işte muhtelif ayetlerde leamrük'e onu hayat üzerine yemin olsun buyuruluyor. Demek ki Cenab-ı Hak'tan muhabbet Efendimiz'e akıyor. Efendimiz'de de demi hadis-i şerifte buyurulduğu gibi ümmetine akıyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruluyor. Demek bizden de ne kadar Allah Resulüne dönüyor bu muhabbet. Döndüğü kadar bizden de bizim muhabbeti kadar Allah Resulüne dönüyorsa bizde o kadar bir kamil kamilleşme başlamış demektir. Bir olgun bir karakter ve bir şahsiyet vasfı bizde başlamış demektir. O için Cenab-ı Hak eğer Allah'ı seviyorsanız Resulullah'a itaat edin, Allah da sizi sevsin, sizi mağfiret etsin buyuruluyor. Kişi sevdiğiyle beraber de buyuruluyor. Velhasıl daima düşüneceğiz. İki büyük tecelli, kelamdaki tecelli Kur'an-ı Kerim, insandaki ilahi sanat tecellisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O en alt kademeden en üst kademe, her mesleği misal. Herkes ne kadar problem varsa onu 23 sene bir hayatında çözer fakat şu üç vasfı varabilmişse, kazanabilmişse. Kur'an'ın canlı misali, canlı Kur'an Efendimiz yine Cenab-ı Ayet-i Resul'üm onu ruhul emin yani Cebrail vasıtasıyla irşad edici olarak Kur'an onun kalbine indirdik buyuruyor Arapça olarak. Yani Peygamber Efendime kalbinde Kur'an temsil edildi 23 sene. Cenab-ı Hak bizden bir kamil insan modeli istiyor. Ki cennete layık hale gelecek. Çünkü Cenab-ı Hak dar Selama cennete davet ediyor. Nasıl hantal, pasaklı, pespaye bir insan yüksek bir mevkiye alınmazsa, sokulmazsa öyle bir burada bir şeyden geçeceğiz ki eğitimden ve kalbimiz cennete teşne haline gelecek. Onun için Cenab-ı bize nasıl bu cennetlik vasfına kazanabileceğiz? Muhtelif ayetlerde bize misaller veriyor Cenab-ı Hak. Mesela bir ayetinde kalbi i münif buyuruluyor. Yani o kalpte hayır ve şer netleşmiş. Kalp daima titizlik var, hep hayra gidiyor, şerden uzaklaşıyor. Nefsi mutmainne buyuruluyor. Allah'ın verdiği bütün nimetler Allah'a kul olabilmek için harcanıyor. Nefsaneyi plandan uzaklaştırılmış, nefsimiz için harcanlıyor, Allah'a yaklaşmak için harcanıyor. Her şey ilahi kalbe bir vitrin haline gelmiş. Cenab-ı Hak kalbi selim buyuruluyor. يَوْمَ لَا fu malun وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ O kıyamet günü malların evlatların bir faydası yok, bitti. Okyanuslar senin olsa, trilyonlarca insan senin olsa bitti. Ne ameller varsa o amellerinle gideceksin. Bakın cenab Hak, o gidişte İlla men bir kalbi selim istiyor. Kalbi selim istiyor. Kalbi selim nedir? Kalbi selim ahlakın kemali. Çok mühim burası. Ruhul beyan tefsirinde bu kalbi selim üç vasfı vardır buyruluyor. Incitmeyen bir kalp, incinmeyen bir kalp, dünyalı ahiret karşı karşıya geldiği zaman ahireti tercih eden bir kalp. Şimdi bunu bir çözmeye çalıştığımız zaman bu kalbi selimi birincisi incitmemek. Yani Allah'ın hiçbir mahluk adını, hayvanlar dahil incitmemek. Yani lisana hakim olmak. İlk basamak bu. En alt basamak bu. Bir cennete girmenin en alt basamağı bu. incitmemek. Yani lisanı susturmak. Ve burada kalp susmaz yine. Kalp konuşur. Kalp konuşur ama kalp sessiz konuşur. Kalpte İrade yoktur çünkü. Kolda irade var, gözde irade var, açıp kapatır, var, katte yok irade. Burada ilk merhale bunu, ilk bu tahsile ilk mertebesi incitmemek. Hiçbir insana kalbine bir diken batırmamak. Onu bir abuz çehrede bulunmamak. Sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler gelirdi. Büyük, beşte bir gelirdi ganimet. Efendim hepsini dağıtırdı. Çok az bir şey evine gönderirdi en sonra bir yoksul daha gelirdi onu evinden alıp onu da verirdi hiçbir şey kalmazdı evinde sudan başka yine bir fakir gelirdi Efendimiz utancından bir şey veremediği için simasını öbür tarafa çevirirdi Cenab-ı Hak kavlenmeyi sura buyuruyor hiçbir şey veremiyorsan hiç yok tatlı bir söz söyle velhasıl lisana hakimiyet çok mühim ahlakın kemalinin en büyük bir vasfı demek ki birinci vasıf Susmayı bile bilmek Bir kalbe diken batırmamak Kimseyi incitmemek En son bu yolun en son vasfı da incinmemek. Yani nasıl Lisanı susturuyorsan Kalbi de susturabilmek Kalbi susturabilmek çok zordur Çünkü kalp daima konuşur Kalbe hakim olabilmek Çok zordur Efendimiz'e zulmedenler Mekke fethinde geldiler Efendimiz hepsini affetti yapılan zulme tam kısas yapacak bir zamandı Fakat kalp o kadar bir kelime-i dolu ki onları hepsini affetti demek ki kalpte bu iradeyi kalpte kurabilmek kemale. yani hiç kimseye aramızda bir buridet olmayacak unutacağız bir şalatacağız İşte işte Aleyhisselam bir şalattı unuttu kardeşlerini eskileri dedi başa kalkma yok dedi yani ben bunu unuttum de. Hepsini bir şalatıyorum dedi. Fakat onların da mesuliyeti bildirin. Allah sizi mağfiret etsin diyor. O Erhamur ı Rahim'dir buyurdu. Cenab-ı Hak en gücü ahlak üzülürsün buyuruyor Efendimiz. Demek ki ikisi sevdiğiyle beraberdir. Bu şekilde incitmemek ve incinmemek kalbin o kıvama gelebilmesi. De bu kalbi selim oluyor. Yani kalp Cenab-ı Hak'la o kadar beraberlik hale geliyor ki Kalpte bir faniye karşı en ufak bir merhametten başka hiçbir şey kalmıyor. Yalnız merhametle doluyor kalp. Onun için affedebilmek de merhametli kalbin bir sanatıdır. Üçüncü olarak da dünyada ahiret karşı karşıya geldiği zaman ahiret tercih edecek. O menfaatlerin bir imtihan ve olduğunu farkında olacak. Cenab-ı Hak işte illa men et bir kalbin senin buyuruyor. Bu kalbi selime vasıl olanları Cenab-ı Hak Cennet davet ediyor. Bella asıl bu imtihan dershanesindeyiz. Onun için kalbimize "Oku Bismillahirrahmanirrahim Halak" daima kalbimize öğretebilmek dilimize değil. çünkü iman dil ile ikrar, kalbile tasdiktir. Zihinle tasdik değil. Kalbin daima "Oku Bismillahirrahmanirrahim Halak" her şeyi Cenab-ı Hakk'ın adıyla okuması. Kalbin bu kıvama gelmesi.